Sevil dostlar Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay, teknik masada arkadaşım Batu Çetinkaya programın yayınında bana destek veriyor. Programa muhiyiden bir değişle başladım. Masis Aram Gözbek'in korolar için çok seslendirdiği yapıtı Boğaziçi caz korosu seslendiriyordu. Çok sesli koro ile tanışmam 1989 yılında Ruhis Dostlar Korosu ile başladı diyebilirim. İşte Batı'da kilise müziğin çok sesli yapısı insanların bu müziğe çok küçük yaşlarda aşina olmasını da beraberinde getiriyor. Ben bu tadı yaşamak için epey bir zaman beklemek zorunda kaldım. Ruhi bir yazısında Batı müziği bizim halkımızın çoğunluğunca daima bir yabancıdır. Anlaşılması güç bir dildir. Kültürümüzün kökleriyle başka dünyalarda oluşumuz. Bunun nedenle başında gelir. Bizim geleneğimizde çok sesli yoktur, çok seslilik yoktur diyordu. Çok seslilik nedir bilmeyen bizim gibi bir toplumda bunun halkı da sanatçıyı da yetiştirici iki yönlü bir faydası vardır. Çok sesliliğe kendi türkülerin eşliğinde girmesi hem halka daha ilginç gelir hem de sanatçıya bu kurallar içinde kendi diliyle düşünmeyi öğretir. Batı tekniğiyle işlenmiş müziğimizi dinlerken de kendi dilimizi ve kendi yaşantılarımızı bula bula çok sesliliğin tadının anlamaya alışacağız ve böylece Batı müziği içindeki yerimizi alacağız diye devam ediyordu yazısına bana göre insan sesi çalgılarının en güzeli koro şarkıcılığı da çok sesli müzik gibi ülkemizde pek bilinmez. Oysa ki koro şarkıcısı olmak büyük bir mutluluk kaynağıydı benim için. İşte bir şarkıyı söylerken birlikte düşünmek, aynı anda nefes almak, vermek, yanındakini önündekini, arkandakini dinlemek ve sesini dinletmek ve şarkının hak ettiği tadı hep beraber yakalamak zorundasınız. Ve bu yakalandığı anda da alınan tat büyük bir mutluluğu da yaşatıyor insana. İyi bir koro şarkısını dinlemek de büyük bir keyif veriyor ama bir konserde seyirci için söylemekten çok daha önce kendi mutluluğum için şarkıyı söylemek her zaman benim önceliğim oldu. Bugün stüdyoda bir konuğum var, Açık Radyo dinleyicilerin de yakından tanıdığı bir koro şefi, Boğaziçi Caz Korosu'ndan tanıdığımız işte koronun kurucusu, sanat yönetmeni ve şefi Masis Aram Gözbek. Daha önce birçok ruh-i su etkinliğine davetimi geri çevirmediği gibi bugün de beni kırmadı ve program konuğum oldu. Hoş geldin sevgili Masis. Hoş bulduk. Çok sesli müzikte çok daha küçük yaşlarda tanışma şansın oldu. Değil mi? Yani yaklaşık 28 yıldır da müzik hayatının merkezinde yer alıyor. <gülüyor> yani kısaca müzikle olan yolculuğundan... ...işte çok sesli müziğin ülkemizdeki mevcudiyetinden bahsedebilir misin? Tabii tabii. Aslında her şey çok küçük yaşta böyle üç yaşındayken... Ee, ...anneannemlerin yazlığında... ...karşılaştığım bir oyuncakla başladı... ...ben onunla Harika. duyduğum her şeyi... E, ...çalmaya başlamışım... ...oyuncak bir melodika... <gülüyor> arkasından bu yeteneğimi fark edince aile ufak bir org alıyor oyuncak bir orgla yine böyle ya. kendi kendime çalıyorum söylüyorum e, bu insanlara böyle kağıtların üzerine bilet yazıp kesip kapıdan böyle konser <gülüyor> içeri şey. alıyorum gibi gibi şeyler arkasından kilise korusu ki benim çok sesli koru müziğini bu denli içselleştirebilmemdeki en önemli Kaç etkendir abi? 7 yaşındaydım e, 14 yaşına kadar da orada söyledim e, aslında her şeyi de orada öğrendim diyebilirim bir bakıma kendi kendime öğrendim. Hı -hı. İşte şefimiz bir melodi çalıyordu böyle bir Hı -hı. bazen böyle üst üste 10 kez, 11, 12 kez çalıyordu. Hı -hı. Bir iki tane tekrardan sonra ben artık öğreniyordum ve bu sefer elimizdeki notalarla yani ben daha çok ilgilenmeye Hı -hı. başladım. Oradan kendi kendime bütün fonksiyonları işte aa dinlediğim şeylerle kıyaslayarak A, uzuyormuş nota, kısalıyormuş şöyle böyle yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, suslar, muslar Hı -hı. derken nota okumayı böyle öğrendim. Arkasından işte yine böyle o orgların bir büyüğü geldi internetten notalar indirdim orada bir şeyler çalmaya çalıştım falan filan derken iki elle çalmaya başladım bu sefer klavyede klasik piyano eserleri ardından lise zamanı geldi orada müzik grubumuz vardı onlarla birçok festivalde yer aldık lise arası festivallerde yarışmalarda hem orada şarkı söylüyordum hem klavye çalıyordum gitar da çalıyordum Düzenlemeler yapıyorduk. Ee, hatta e, lise sonunun başında yani lise 2'nin yazında diyeyim e, Radyo Boğaziçi'nin düzenlediği Battle of the Band e, isminde hmm. bir amatör müzik grupları yarışmasına katıldık ve orada sürpriz bir şekilde yani yaşımız çok küçük olmasına rağmen birçok böyle yani uzun yıllardır çalan grubun Baba arasından gruplarla. evet zamanında işte Manga'nın, gripinin ünlendiği bir yarışma bu. Orada birinci olduk. Hatta benim Boğaziçi ile ilk tanışmam. gerçek anlamda tanışmam da öyle oldu. Hmm. Arkasından zaten... Sonra matematik eğitimi aldın değil mi sanıyorum? Evet. Boğaziçi'nde mi okudunuz? Evet, sonra? Boğaziçi hmm. Üniversitesi'nde hmm. matematik bölümüne başladım 2005 Başım. yılında. Hmm. Ee, ama... Sonra peki nasıl oldu? Sonra, <gülüyor> sonra şöyle oldu. Bir baktım ki ben matematiği hasta severek, isteyerek başlamış olma rağmen... E, ...baktım ki müzik hayatımı iyice kapladı. Ama müzik de zaten matematik değil mi abi ya? O, evet yani önemli dağıttılar. bir kısmı. Hı -hı. Önemli, ben çok kullanıyorum hatta yani bütün çalışmalarımda Hı -hı. matematik yönünü. Derken ben bir noktada artık e, dedim ki müzik okumak istiyorum ben. O kararı kesin bir şekilde aldığımda e, Boğaziçi'yi yı bıraktım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Hangi sene abi? 2008'de bıraktım. 2008? Hı -hı. Yani ikinci yılım gibiydi ne tamam. söyleyeyim. 2008'de bıraktım. Yıldız Teknik e, de kompozisyon okumaya başladım. Müzik ve sah sahne sanatları evet, bölümünde. müzik ve sahne sanatları bölümünde aynen. E, arkasından bir yıl <gülüyor> sonra yıldızda bıraktım. Mimarsin'den Güzel Sanatlar hmm. Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na başladım. Orkesi orada... şefliği eğitimi de aldığını biliyorum ama o evet mi? o yani ağaç da çok öne, kısa öne sürdü. Yani kompozisyon bölümünde başladım hmm. yine. Hmm. Ama bu arada tabii ki benim bu e, Boğaziçi Üniversitesi'nde tanıştığım ve daha sonra zaten birazdan bahsedeceğiz. Yani Boğaziçi Caz Kursu'nun hikayesi. O soracağım şimdi. E, o, o çok yoğunlaştığı için o her yıl yoğunlaştıkça benim okulla bağım tabii. mecburen biraz Gevşedi, e, zayıfladı, zayıfladı. Devamsızlıklar... Hmm başladım. Takip edemedim okulu derken. Ardından bir orkestra şefliği bölümüne geçtim bir ara. Ama e, hatta Antonio Piroli hocamızdı. Hı. Daha sonra ortak bir projede beraber yer aldık. Ama Rekuemi'ni seslendirdik. Evet. Yani bu tarz şey yoğunluklardan maalesef ben okula devam edemedim. Duruyor hala şu an. Hı -hı. Hocalarıma buradan bir selam göndermek tamam, istiyorum. Tamam. <gülüyor> Peki BCK'nın oluşumundan, Boğaziçi Jazz Korosu'nun oluşumundan da kısaca sözler misin? Tabii tabii. Ee, ben 2005 yılında üniversiteye matematik okumak için Hı -hı. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğimde... E, müzik kulübünün koroları vardı ve ben de e, onlardan birinde şarkı söylemek istedim. Caz korusu da söylemeyi çok istedim. Dönem yeni yeni cazla ilgileniyordum falan. E, derken başladım söylemeye. Zaten başladığım ilk günden bu yana o zaman Cihan e, şefimizdi. E, Cihan'ın asistanı gibi oldum. E, o iki yıl sonra Amerika'ya gidecekti eğitimine devam etmek için. Koroyu bana devretti. E, ben de 2007'de e, koroyu devraldığımda ee, yepyeni bir seçme yapmak istedim. Yeni bir anlayış. Biraz daha belki daha sıkı bir disiplinde. E, daha yüksek müzikal seviye hedefleyerek hı hı. E, böyle bir yolculuk başlatmak istedim. Ve gerçekten de dört yıl boyunca yani üniversite çatısı altında bulunduğum dört yıl boyunca hı hı. E, aslında maternatiği bırakmıştım ama hala e, müzik kulübünün korosunu çalıştırıyordum o dört yıl boyunca. E, müthiş şeyler yaptık. Yani elimizden geldiğince e, bütün bir nasıl diyeyim çok fazla şehir gezdik çok fazla üniversiteden davetler aldık daha ilk yılımızdan itibaren yurt dışı festivalleri yarışmalara katılmaya başladık hı hı. o dört yıldan sonra Haziran 2011'de artık yollarımızı ayırdık üniversiteden yani çok çeşitli sebepleri var bunun tabi ki ama bir yandan da öyle olması gerekti diyelim bir şekilde ardından dünya şampiyonasına katıldık orada dünya şampiyonluğu kazandık iki dalda ...derken ondan sonra artık... E, ...yolumuza bağımsız bir şekilde... Ben, e, ...devam bir etmeye çok insan çalışıyoruz. ...gibi Boğaziçi Caz Korusu'nu... ...2011'de o Taksim metrosunda... <Gülüyor> ...seslendirdiğiniz hani... ...Kutsal Kitap'ta da yer alan bir mitolojik... ...söylence ikonu olan... ...Afro-Amerikan <Gülüyor> şarkısı vardı ya... ...Josuafit, Battle of Jericho... ...onunla tanıdım <Gülüyor> ben sizi... ...sonra bir de Gezi'de seslendirdiğiniz... ...çapulcu türküsüyle... ...hani çok geniş kesimlere mal oldunuz <Gülüyor> ama bence bundan çok daha fazla caz korusu değil mi? Hani bildiğim kadarıyla repertuarınızda işte Rönesans dönemi yapıtlarından çağdaş koro literatürüne kadar 70 besteci, 100 civarında aranjörün eseri var. Anadolu'dan çok sayıda türkülerin çok sesli yorumları var. Repertuarı nasıl belirliyorsun Nasiz? E, repertuarı belirlerken çok fazla etken var aslında. Şimdi e, birazdan ona detaylıca değiniriz ama tamam. şu an bünyemizde çok çok fazla topluluk var. Hepsi içinde ayrı repertuar çalışmaları <gülüyor> var. Hatta evet. şu an tam da onun e, ortasındayız. Anladım. E, parçaları belirlerken öncelikle e, koronun seviyesi, koronun iç dinamikleri, e, içerideki şarkıcıların sayısı, dolayısıyla ses hacmi, e, yaş, olgunluk. Yani bu buna tabii yol açıyor. E, bunlar çok önemli. Yani çok sevdiğimiz bir parçayı seçmek yetmiyor tabii. Çünkü tabii, bir de onu seslendirebilmek Kesinlikle. için e, o gereklilikleri sağlamak e, lazım. Bazı özel projeler oluyor, onlara özel düzenlemeler yapılıyor. Nasıl bir konseptte bir konser tasarlamak istiyorsak aslında o temanın çevresinde şeylerle seçmeye gayret ediyoruz. Hep bir çeşitlilik olsun istiyoruz bir yandan. Yarıştığımız bazı katıldığımız yarışmalarda kategorilerin gerektirdiği bazı özel dönemler veya özel bestecilerden eserler seçiyoruz. Çok fazla kriter var ama burada en önemli şey söyleyebileceğim... Ee, ...hani dinlediğimiz bir parçayı, böyle çok sevdiğimiz parçayı koromuzla mutlaka seslendirmek isteriz ama... ...onun sonuçlarını da düşünmek o noktada çok önemli. Tutarlılık yani Doğru. galiba en çok önde tuttuğumuz. Senin şey. de bestelerin var değil mi? Hatta bu başlangıçta çaldığımız bu Zahit e, senin bir düzenlemendi. Düzenleme. Evet, evet, ee, evet, Biraz ondan sözler misin? Niye yaptın bu düzenlemeyi? Tabii... E, <gülüyor> 2015 yılında e, yanılmıyorsam e, Ruhis'i Dostlar Korosu'nun 40. Şu, e, evet. şey, yıl, kuruluş <gülüyor> yıl dönümüydü. Aynen. Hocanın da ölüm, yıl ölüm yıl yıl yıl yıl yıl yıldönümüydü. 30. Evet. ölüm yıldönümü Davet seni sağ olsun. Evet çok çok Ölmeye teşekkür ederim. Gelmiştim. Bizim için çok unutulmaz evet. bir anı oldu. Ruhis'i Dostlar Korosu'yla e, aynı sahnede yer aldık. Beraber bir konser yaptık hatta. 800 kişilik salona 1500 kişi gelmişti. Hatırlıyor. <gülüyor> Fuaya'ya ekran koymuştuk. Çok, evet evet yaptım. çok çok özel bir yani akşamdı. Ee, ve orada birlikte de eserle seslendirmiştik. Doğru. Bir yandan da tabii o geceye özel hı hı. E, e, Ruhi sudan duymaya alıştığımız yani onun için Doğru. özel bir şeyler düzenleyelim yapalım diye çok istiyorduk e, ve zahit bizi taneyleme çok, e, çok çok beğendik yani koro için çok güzel olabileceğini düşündük ve çok kısa bir zamanda aslında yani açık konuşmak gerekirse ben onu bir iki gecede ee, bu Top düzenlemeyi anladım. yapıp koroya ertesi gün çalıştırdım ve ardından da e, pazar günü konserde Doğru. sahnede söyledik ama e, arkasından e, şu an o düzenlemenin notasını hem yurt içinde hem de yurt dışında soranlar ve isteyenler oluyor birçok koronun Hı -hı. önümüzdeki sezon repertuarında şey, dinleyebileceğiz. Aynı zamanda da... Bizim Kore'ye de verdin sağ ol. Bu sene evet. 22 Eylül'de Kent Kültür Merkezi'nde sanıyorum onu da seslendireceğiz. Evet çok istiyorum. Yani davet edeceğim. Gelemesen çok, de ben sana kaydı ulaştıracağım. Çok merak ediyorum. Canlı izlemeyi Eyvallah, çok istiyorum. Bir şarkı dinleyelim. dinleyelim, dinleyelim. Ne çalacağız? Ee, ne çalalım? Şimdi şey çalalım ee, Yakomentiervi e, 'nin Hı. Finlandiyalı bir bestecinin tamam eee Double Double Toilet Trouble tamam. isimli bestesi 2016 yılında bunu Bilkent Konser Salonu'nda Boğaziçi Korosuyla seslendirmiş. Tamam dinliyoruz. Atacağız korusu kendi yayıyla kavrulan da bir poru değil mi? Gönüllü çalışanlar var, işte sen gönüllü çalışıyorsun, gönüllü korisleriniz var. Ee, Hepsi yani, yani aslında. Tabi. E, bir de hani profesyonel para, e, yok, korist yok. yok içeride. Evet. Bir de hani sen para yoksa ben de yokum diyen bir. ...Koro da değil yani sizin Koro... Yani yani öyle, ...ben ne zaman öyle, çağırdıysam öyle, Koro'ya... ...geldim Ya yani? Öyle olsaydı zaten... ...muhtemelen ama birbirine peki kadar Peki nasıl oluyor abi? Yani. yani Koro konserine gitmek masraflı bir iş... Evet, ...Türkiye'de de evet, olsa... Evet. ...ki sen evet. yurt dışına da çıkıyorsun... ...bütçe nasıl yani çözülüyor bu iş... ...nasıl derin Derin bir nefes biliyorum. aldım... ...biliyorum. Evet abi yani. <gülüyor> çok zor yani. Yani en başta şöyle söyleyeyim... ...mesela bu bizim için o kadar büyük bir problem ki... Hı -hı. ...biz 2012'den kalan... ...çok büyük bir borcumuz vardı... <gülüyor> <gülüyor> İtalya, Amerika ve Macaristan seyahatlerinden hı hı. önce böyle altına girmek zorunda kaldığımız bir borcumuz vardı. Hı hı. Onu daha e, geçen yıl hı hı. kapatabildik hı hı. öyle söyleyeyim. Hı hı. E, yavaş yavaş bu konuda belimizi doğrultmaya çalışıyoruz. Nasıl dönüyor bu e, bazı konserlere katıldığımız bazı etkinlikler tabii ki bizim tüm organizasyonel masraflarımızı karşılıyor. Tabii. Bazılarından bazı belli kaşeler alıyoruz. Doğru. Onlar Doğru. genelde öyle yapıyor yani. Onlar onlar tabii ki. Çıkınca. Tabii çok önemli Doğru. katkıları oluyor ama tabii çok büyük bir katkı sağlamıyor çünkü müthiş bir hareket var. Birçok konsere mesela yurt içindeki koro festivallerine biz kendimiz gidiyoruz. Birçok üniversite korosu mesela işte üniversite otobüsünü sağlıyor, bütçeyi veriyor vesaire gibi şeyler. Biz de tabii ki hiçbir kurum ya da herhangi bir yere bağlı olmadığımız için her şeyi kendimiz yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her şey yani. Dolayısıyla o noktada epey zorlanıyoruz. Yani şöyle bir katkı tabii oluyor. tüm korolarda şarkı söyleyen herkes belli bir katkı payı veriyor. Belli dönemlik bir aidat veriyorlar. E, onlar da en azından toplanınca belli masraflara e, şey oluyor belli Hı -hı. masrafların karşılamasına yarıyor ama tabii ki yetmiyor bizim yapmayı hedeflediklerimiz için Doğru. çok fazla hayalimiz var e, o yüzden de hep e, arzuladığımız hep hayalini kurduğumuz bir e, yol arkadaşı bizim Doğru. hayallerimize inanan Hı -hı. bizle birlikte yürüyecek ve hani çocuklar siz zaten yapacağınızı yapıyorsunuz siz artık bu işlerle uğraşmayın. Ee, tamamen kendi hayallerinize odaklanın. Biz sizin Hı. hayallerinize inanıyoruz ve biz sizin bu konuda bir sıkıntı çekmenizi istemiyoruz. Hı. Sizi bu konuda destekliyoruz diyecek birileri ...onu çıkar. Bir daha ben şunu hayranım. Yani ilk kez, çoğu ilk kez koro deneyimi yaşayan, işte amatör insanlardan kurul bir koroyu başarıya taşımak, onlardan işte renkli, eğlenceli ve aynı zamanda toplumsal sorunlara da duyarlı, iyi müzik yapan bir koro çıkarmak kolay iş değil. Yani işte hani 2011'i ben baz alıyorum kuruluş olarak. 7 senede işte 400'e yakın koristen söz ediliyor. 10.000 saate yakın provadan. işte dünyada 3 kıtada 10 12 13 ülkede işte Türkiye'de neredeyse 24-25 şehirde festivaller Ödül törenleri, yarışmalar, toplam 400 saate yakın sahne performansı ve işte 250 bin sanatsevere ulaşmak yani 7 senede insanüstü bir çaba gerektiriyor. Hani amatör bir ruhla ama kesinlikle profesyonel bir disiplinle bu ancak. ...sağlanabilir. Yani çalışma tempo nasıl... ...kolistler haftada kaç saat... <gülüyor> ...kaç gün nasıl çalışıyorlar abi... ...ondan biraz... ...yani ya. şöyle diyeyim... E, ...mesela yaz tatili ben yapmadım diyebilirim... Hı -hı. ...zaten çok yoğun geçiyor... ...hani davetli olduğum... ...bazı katıldığım hem Koro'ya hem Koro'nun haricinde... De ...çok etkinlik oluyor... ...ama onun dışında da bu yaz... ...en çok e, e, çalıştığımız yaz diyebilirim... ...Koro'nun Hı -hı. yönetim kadrosu... Yani ...idari kadrosuyla birlikte... Ee, önümüzdeki yıl için çok fazla çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim çalışma tempomuz çok ayrı. Yani ben kendimi hiç katmıyorum şerçine. Son bilmem kaç gündür 3-4 saat uyuyorum mesela. <gülüyor> ee, ama güzel şeyler de başka türlü çıkmıyor. çıkmıyor evet. evet. Koronun çalışma temposu aslında o kadar da yoğun değil. Eskiden çok daha yoğun çalışırdık. Onu biliyorum. Ya, ama, yani. şimdi, evet, onu <gülüyor> ama şimdi. Evet sen biliyorsun. Ama şimdi tüm korolar e, haftada bir gün rutin prova alıyorlar. <gülüyor> bazen ek çalışmalar olabiliyor. Yani <gülüyor> o haftada ikiye bazen çıkabiliyor. Grup çalışmaları oluyor Doğru. ama genel provalar haftada bir gün. Hı hı. E, ortalama 3-4 saatlik provalar. Hı, Bunun içinde tabii ki çok fazla şey e, o var. E, o provalar Konuşacağız çok yoğun geçiyor. Evet, Konser mı oluyor. Bir şarkı ara söyleyelim e, mi? Verelim, mi? Verelim, verelim mutlaka. Ne çalalım e, abi şimdi? Şimdi İlhan Baran <gülüyor> hocamızdan iki yıl önce kaybettiğimiz çok değerli bestecimiz hı. İlhan Baran'dan Eylül sonunu dinleyeceğiz. E, bu eseri de daha bu yıl Ankara'da ee, düzenlenen Türkiye Korolar şenliğinde tamam. Magma Oda Korosu seslendirdi onu, bak, onu bahsedeceğim diğer korolarımdan da tamam, yani. dinliyoruz Boğaziçi Caz Korosu sadece müzik yapmıyor değil mi? Sahne alışıla alışılageldik korular gibi değil. Yani teatral bir gösteriyi de içeriyor. İşte sürekli hareket halinde enerjik bir <gülüyor> performansınız var. Yani koro çalışmalarız neleri içeriyor? Yani bir konser hazırlanırken... Neler çalışıyorsunuz? Aslında e, bizim bu e, senin de bahsettiğin bu performans yani genel olarak <gülüyor> o enerjik performansın ortaya çıkması sadece konser hazırlığında değil en baştan hmm. e, beri uyguladığımız bir yöntemin sonucunda olan şeyler. E, e, bu benim biraz da aslında lisedeki tiyatro e, geçmişimden de biraz tamam. kaynaklı. E, orada öğrendiğim birçok şeyi ben... ...buraya aktarmaya çalışıyorum. Halkoyları modern dans da sanıyorum. Yani, çok fazla şeyle ilgilendim. Yani çocukken her şeyle çok ciddi... ...böyle hobi gibi hiç görmediğim bir sürü şeyle ilgilendim. Onların hepsinin bir birikimi tabii ki Ama bu. Ama sahnede onu görüyoruz bence. Hep, ya dans olduğu zaman evet, orada evet, da doğru. bir şeyler yapıyorum falan filan. E, dolayısıyla aslında daha sezona başlarken... ...biz hani çoğunlukla ilk bir iki çalışmada e, pek şarkı söylemiyoruz... ...birçok grup çalışması, tanışma oyunu... Drama. ...drama tabanlı, evet yaratıcı drama tabanlı... ...çalışmalar, konsantrasyon... ...geliştirici, e, algıları... ...açıcı birçok çalışmalar... E, ...yani o grubu aslında... E, ...çok e, hızlı ve... E, ...kısa bir zamanda yapıp... ...birbirine kenetleyip, arkasından... ...üzerine yavaş yavaş... Inşa ...bazı etmek. şeyleri koymak tabii ki çok önemli... ...çünkü bu topluluk işi... E, ...belli dinamikler olmadan Seviyor. olmuyor... ...o yüzden de aslında evet. bizim... E, bu çalışma sistemimizi takip eden pek bir koro ben bilmiyorum. Dünyada da aslında Doğrudur, bilmiyorum. Doğrudur evet. Yani e, ve her, yerde de, her yerde de öne çıkıyor. E, yurt dışında atölyelere gittiğim zaman ya daha doğrusu beni artık böyle e, hı hı. çağırıyorlar korolar atölye yapmam için. E, buralarda da bunları uyguluyorum tabii ki. Hı hı. Bazen insanlar bakıyor ne yapıyor? Hani biz şarkı söylemeyecek miyiz gibi? Ama ardından hemen o fark tabii. belli oluyor. Bizi yurt dışındaki festivallerde de aslında hani Türkiye'de bir şekilde zaten ama yurt dışında da yani gerçekten ciddi koruların arasında en öne çıkartan o enerji dinamizmi yaratan Hı. şeylerin başında da bu geliyor. Onun dışında e, yavaş yavaş müzik teorisi e, anlatmaya çalışıyoruz tamam. e, korulara. Müzik tarihi belki değil e, Tabii mi? tabii müzik, müzik tarihi, tarihi mesela zamanında böyle kendi içimize seminerler düzenlerdik. Herkes bir konuyu araştırır gelirdi. E, dans çalışmaları oluyor, hareket çalışmaları. Ee, onun dışında ses eğitimi yapıyorsun belki de. Evet, şan dersleri, derslerimiz evet. oluyor. Hem toplu hem de eğitmenlerimiz oluyor. Özellikle bu yıl aramıza katılacak olan çok ciddi bir eğitmen kadrosu Yardımcı şeflerin de var diyebiliyorsun evet. değil mi? Mertcan'a buradan e, selam edelim. Aynı evet. zamanda grup şeflerimiz var. Yani çok büyük bir aileden bahsediyoruz. Gidgide de büyüyor ve her konuda da alanında gerçekten çok iyilerle Hı -hı. E, çalışmaya e, çaba sarf ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar Hı -hı. E, bu ailede e, olmayı seviyorlar. Bizlerle olmayı Harika. seviyorlar ve birlikte bu değeri büyütüyoruz. Dolayısıyla da ...ortaya da... E, ...zengin bir şey, bir şey çıkıyor. Peki Tabii o, çok zor oluyor ama... ...koreografiyi kim yapıyor? Profesyonel yardım alıyor musun Masis? E, profesyonel yardım almadık... ...bugüne kadar ama çok artık çok bu sezon... ...itibariyle başlıyoruz. Yani... ...biz aslında şöyle işliyor... E, şeyler abi Hı -hı. nasıl anlatayım e, mesela dansla alakalı bir örnek vereyim Hı -hı. E, koronun içerisinden e, zamanında halk oyunları geçmişi olan arkadaşlarımız Hı -hı. ya da tiyatro geçmişi olan dans geçmişi olan arkadaşlarımız vardı onlar hep ufak tefek bir şeyler koydu yani e, tek tek Anladım. isimlerini saymak uzun olacaktır ama yani böyle bir 7-8 kişi, kişi var, var en az öyle söyleyeyim hepsine buradan çok teşekkürler si biliyor zaten. Ee, onun dışında artık koroların sayısı da arttığı için yavaş yavaş bu anlamda da bir profesyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Hı hı. Ama yine bizle bağlantısı Tabii. olan zaten tanıştığımız, zaten daha önce de var olan, gönlü olan insanlarla aslında profesyonel çalışmayı tercih ediyoruz. Bu daha değerli diye Kesinlikle. düşünüyorum. Ben. Peki çalışmalarınızı nerede yapıyorsunuz ya bunun hepsi için mekan lazım kalabalık bir koro kaç tane koro? Evet. 2012'den yani. bu yana ee, Yücel Kültür Vakfı'nın Sultanahmet'teki binasında, Abu Defendi Konağı'nda, tarihi bir konakta güzel, evet, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 yıldır bize bu konuda destek verdikleri için, hatta 6 yıldır tek destekçimiz oldukları için buradan Yücel Kültür Vakfı'na çok büyük bir teşekkür ediyorum. Şöyle, hani sizin bu e, korist seçme formunda şöyle bir şey var. Kendinizi nasıl tarif edersiniz? <gülüyor> Masis kendini nasıl tarif ediyor abi yani <gülüyor> hani senin için seven var sevmeyen var negatif şeyler söyleyenler var şu yani çok şey benim de bir, sana dair bir şeylerim var pozitif anlamda Daha hiç girmeyeceğim orolara abi <gülüyor> tamam mı ama hani Masis kendini nasıl tarif ediyor abi bunu ben merak ediyorum. Buna ben yani bu hani dışarıdan gelen işte hani o seven sevmeyen meselelerine eskiden çok takılırdım ama bence zamanla takılma. çok takılmamayı öğrendim. Çünkü evet. ne kadar çok iş yaptıkça ne kadar öne çıktıkça bu yani. seven de sevmeyen de bir oranda da artıyor. Doğru. Ben kendimi nasıl tanımlıyorum ben insanları çok seviyorum bence bu bunu biliyorum. benim için çok yani söyleyebileceğim hmm. ilk şey olabilir. Ve ben bu iş, işi seviyorsun. sevmeden yapılmaz yaptığım işi çok seviyorum ve yaptığım işi en iyi şekilde yapmak için. Doğru. Ee, ...o noktada bazen soruyorlar... ...mesela seçmelerde işte... Hmm. ...geçen gün annemle konuşuyorduk... Ee, ...ben gelirsem bana seçme yapacaksa... ...beni çok iyi tanıyor evet. tabii ki... Ee, ...yani hani böyle derler ya... ...babamı bile tanımam diye bir laf evet. var... Ee, ...o konuda çok disiplinliyimdir... Evet. Ee, ...yani içten olmaya çalışıyorum... ...çünkü Kesinlikle. samimiyet benim için en önemli şey... Ee, ...tutkuyla yapıyorum... ...yaptığım her şeyi... Ee, ...yani e, bu illa müzik olması... ...gerekmiyordu... ...hayatı tutkuyla... Bence ee, ...yaşamaya çalışıyorum. En güzel yaptığın... ...yani en güzel yaptığın şey abicim... ...şey yani müziği sokağa taşıdınız... ...metrolara, vapur iskelelerine... ...yani banka şubelerine, parklara... ...AVM'lere, işte gezinin ortasına... <gülüyor> ...bir ara espri yapıyorlardı... ...ya dikkat her an Boğaziçi Jazz Cruise çıkabilir... <gülüyor> ...gibi espriler de yapılıyordu... ...ben çok hatırlıyorum... <gülüyor> ...bir de hani babanı kaybettiğin gece bile... ...sahneye çıkma sorumluluğunu... ...taşıyorsun yani şimdi kim ne derse desin... ...tamam mı... yani. Hayatım böyle gerçek bir taraf evet, var. Çok özel Ama bir şunu ben hiç... söyleyebilirim. Olsun, Sıcakkanlı evet. dost ve sevecen biri olarak ben seni 2012'de tanıdım. Çok teşekkür ederim. Ha, muhabbetimiz böyle sürüyor <gülüyor> ve sürecek. Yani Süper. onu söyleyeyim. Bir de yurt dışında çeşitli ustalık sınıflarına da katıldın değil mi sen bu şey içinde? <gülüyor> <gülüyor> Kimlerle? Yani yıllar 2008-2009'dan bu yana bunu yapmaya çalışıyorum elimden Hı -hı. geldiğince. Birçok ülkede Avusturya'da Hı -hı. E, e, Letonya'da, Macaristan'da İsveç'te, Almanya'da e, yani a, aklıma gelmiyor daha fazla ama Anladım. çok fazla ülkede e, gerçekten çok önemli şeflerle çalışma şansını yakaladım. E, Johannes Print, Dinesh Sabo, e, Georg Grün, Volker Hı -hı. Hempfling. Ee, Elizenda Carrasco e, alanında gerçekten çok e, iyi ve çok farklı konularda e, uzmanlaşmış ve farklı özellikleriyle öne çıkan insanlar oldukları için bir yandan da e, onlardan farklı alanlarda çok çok fazla şey öğrendim e, ve tabi ki bu insanlarla çalışırken aynı zamanda dünyanın en iyi topluluklarıyla da çalışma fırsatını yakalıyorsunuz zaman zaman. Evet. O da çok önemli çünkü öyle bir şansı her zaman yakalayamıyor insan. Ne yapalım? Bir şarkı Evet, verdin mi? Evet bir, ne bir ara veredim. Bir, i̇ki ee, tane mi çalacağız ne yapacağız? Evet şey yapalım Boğaziçi Gençlik Korosu'ndan tamam. bu sefer ee, hatta evet iki parça arka arkaya öyle. çalalım. Hı hı. Ee, bir e, Amerikan e, spiritual, spiritual deniyor. Tamam. Witness e, düzenlemesi. Tamam. Bir de e, son günlerde son yıllarda tamam. diyeyim. Vokal müziği e, gerçekten dünyaya acapella müziği e, sevdiren bayağı tanıtan Pentatonix isimli e, bir grup var. Onların tuyu isimli bestelerini tamam. e, seslendirmiştik. Onları dinleyelim. Boğazçı Gençlik, Gençlik Korusundan korusun. dinliyoruz. Tamam, dinliyoruz. ki birlikte çalıştığınız müzisyenler de var. Onlardan da kısaca bahseder misin? Tabii. E, çok fazla koro ve toplulukla, orkestrayla e, ortak projelerimiz oldu. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Hı hı. E, bunlardan en yakını e, mesela yurt dışında İsviçre Gençlik Korosu. Hatta 2016'da e, 10. Avrupa Gençlik Koroları Festivali'ne davet edik. Dünyanın en prestijli gençlik koroları festivallerinden biri diyeyim. E, özel bir konser için Değerli bestecimiz Hasan suya bir eser siparişi verdi festival ve İsviçre Gençlik Korosu'yla bu eseri birlikte çalışıp hem Türk motifleri hem İsviçre halk ezgilerini içeren bir eseri seslendirmiştik. Onun dışında Manheimer Ensemble'la yine İstanbul'da Enka Kültür Sanatlı bir konserimiz olmuştu. E, Pur Kör isminde e, çok değerli dostlarımız bu yıl geldiler onlarla. İstanbul'da bir konser yaptık. Bonn Üniversitesi Caz Korosu gelmişti 2011'de. Aklıma şimdi ilk gelenler Anladım. bunlar. Zamanımızda çok olmadığı için. Doğru. Bir yandan beraber çalıştığımız sanatçılar oldu. Şarkıcılar. Hı hı. Sertab Erener'le başladık. Onun yeri çok özeldir. Hı hı. 2009'da Tulu Tırpan, Tulu abi sağ olsun bizi bir araya getirdi. Arkasından onunla birkaç konser yaptık. Televizyon programlarına çıktık. Ee, sonra e, Nilkara İbrahimgil'le yine keza konserler yaptık, düzenlemeler yaptık onun için. Yasemin Mori e, zaten ben Yasemin'le uzun yıllar klavye çaldım ilk grubunda oradan tanışıyoruz. E, Yasemin'le yine böyle e, konserlerimiz ve e, çektiğimiz bazı videolar oldu. E, Ali abiyle, Ali ile 50. Sanat Yılı vesilesiyle bir araya geldik. Oradan bir şey dinlesek mi? E, Tabi dinleyelim. E, dostluğa davet var onun çok tamam, sevdiğimiz tamam. e, bir şarkı senin düzenleme mi bu evet modern folk üçüsü ve Nüket Durunun seslendirdiği e, bu şarkıyı ben e, 50. sanat yılı konseri için düzenlemiştim o da çok sevildi ve biz e, bu düzenlemeyi de repertuarlarımız repertuarımıza tutuyoruz yurt dışında festivallerde öyle bir yok kaç sesli olduğunu ben ha. takip edemiyorum o bazı yerlerde dinleyelim. 12 ses ayrılıyor Bakak. neredeyse onu Bakak. dinleyelim ee, tamam. o da sanırım yine 2016'da Bilkent konser tamam. salonunda verdiğimiz bir konserden dostluğa daveti, dostluğa daveti dinliyoruz benim düzenlememde tamam. <Gülüyor> sevgili Vasisi, yani yedi yılda kayıplarınız doldu. Ben sevgili Defne'yi hatırlıyorum. Yani ruhu şahat olsun. <gülüyor> Biraz bahsetmek ister misin? Ee, Giden arkadaşlarımızdan. Yani sadece Defne değil, e, Güniz, çok sevdiğimiz <gülüyor> Güniz, Esra ve Defne. <gülüyor> yani <gülüyor> yıllar içinde e, çok şey biriktirdik <gülüyor> hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> e, çok şey yaşadık ve yani onları tanıdığımız için hepimiz çok mutluyuz. Ve her zaman anıyoruz. Her fırsatta söyledikleri bir söz. Kattıkları en ufak bir şey. Yani her zaman onlar bizlerle. Bir Bütün çalıştığımız yerlerde, bütün konserlerde... Yani hep aklımıza gelmemesi mümkün değil zaten. Özellikle, özellikle eskilerin. Onlar için bir şey çalalım. Evet. Ben seni bulmuş iken bizim çok severek söylediğimiz... Yunus Emre'den Cenan, e, Cenan Hocamızın, Cenan, Cenan Akın'ın e, eseri, bestesi. Hı hı. E, bunu hatta Defne ile birlikte e, seslendirmiştik. Hı. Onu da çok sevdiği o bir zaman... eser. Günizle de aynı zamanda söylemiştik. Farklı e, 2012'de dinleyelim. Macaristan'da katıldığımız hı hı. Kantemus hı hı. Uluslararası Koro hı hı. Festivali'ndeki Performansımızı içinde Defne'nin de Anladım. olduğu performansı onlara gitsin bu tamam, hepimizden. Onu dinleyelim. Hepimiz onları bir almalım, dinlemeliyiz. Peki, dinliyoruz. ...sosyal medyada yeni seçmeler yapılacağına dair bir şey gördüm. Ondan da kısaca sözler evet, misin? Evet, çok fazla seçmemiz var bu ara. Çünkü Hı -hı. çok fazla koromuz var. Evet. Yeni kurduğumuz korolar var bu yıl dahi. Hı -hı. Ee, öncelikle Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu için zaten e, seçmelerimiz var. Magma Koroları, e, da büyük yenilikler var. Magma Performans oldu geçtiğimiz yıl Magma Karma Korosu adıyla... E, şarkı söyleyen topluluğumuz. Magma Performans bu yıl The Beatles, Queen, Abba e, eserlerinden oluşan bir repertuar seslendirecek. Çok heyecanlıyız, yepyeni bir proje. E, Magma Oda Korosu e, sürpriz henüz açıklamadığımız bir projeyle uh -huh. yeni sezonda sahne olacak. E, Magma Gençlik Korosu geçtiğimiz yıl kurduğumuz 14-18 yaş arasında korisleri uh -huh. kabul ediyoruz. Ve bu yıl başlattığımız aslında herkes şarkı söyleyebilir e, mottosuyla özellikle yola çıktığımız. Magma Hazırlık Korosu. Hani özellikle üstünde durmak istiyorum biraz çünkü e, benim sesim kötüdür. Ben aman yapamam çok güzel izliyorum çok zevk alıyorum ama ben hiç e, girmeyeyim. Çünkü başarılı olamam gibi e, endişelere hiç gerek yok diyoruz. Ve eğitim tabanlı. müfredatını gerçekten çok büyük bir kısmını koro müzik kültürü ve eğitim müzik eğitimi e, ile oluşturduğumuz yepyeni bir topluluk. Magma Hazırlık Korosu'na da e, herkesi bekliyoruz. Aynı zamanda proje korularımız var. Çok yakın zamanda açıklayacağımız yine bir e, projemiz var. Magma filarmoni Korosu hı hı. E, geçtiğimiz Kasım ayında Yüre yönetiminde hı hı. Borusan İstanbul filarmoni Orkestrası'yla e, Lütfi Kırdar'da İlk performansını yaptı ve önümüzdeki sezonda güzel bir performans. Peki izleyicilerimiz izleyicilerimiz nereden takip edebilir bu seçmelere ya da... E, bizleri her yerden ya, internetten magmakoro.com e, ya da boğazcazkorosu.com ikisi aynı siteye yönleniyor zaten. E, buralarda tüm e, konser etkinlik haberleri, tüm korolarımıza ait bilgiler... E, ve aynı zamanda da seçme başvuru formları bize katılın e, menüdeki bize katılın tamam. e, sekmesinden oraya ulaşabiliyor herkes. Tamam. Onun dışında da zaten tüm sosyal medya kanallarından da bize ulaşmak Dular, mümkündür. Tamam. E, yeni bir e, duyurumuz var onu sıcağı sıcağına yapayım. E, bu yıl özellikle aramıza e, eğitmenler katmayı hedefliyoruz. Hı. Profesyonel olarak çalışacak. Yardımcı şefler e, ve koro eğitmenleri arıyoruz tamam. zaten. Duyurusunu da e, bunun çok kısa zaman içerisinde Hı -hı. çıktık. Ee, özellikle bekliyoruz e, yardımcı şef adayları, aslında, e, eğitmenleri aslında yani için. bunların toplamı bir enstitüye doğru gidiyor bu abi ya. Vallahi evet yani. bahsetmiştim zaten ha. o hayalimizden evet, de daha önce. Evet. Ee, öyle bir hayalimiz var. Bir enstitü olabilme Kesinlikle. hayali ee, yurt içi ve yurt dışında e, müthiş bir köprü olacak. Türkiye ekoro müziğini yayacak aynı zamanda da dünyadan e, en iyi örnekleri ...buraya toplayacak. Çok kuvvetli... ...bir enstitü olma hayalimiz var. Albüm, umarım... albüm hedefiniz var mı? O hep gündemde ama... Gündem. ...umarım zamanı gelecektir diyeyim. Zaten... ...zamanımız çok azaldı. <gülüyor> evet aynen. Mi? Yani Gerçekten sağ ol, Konuşacak çok şey var. Tekrarlarız bu evet, evet, programı evet. ama. yani Ben o anlamda çok her isterim, zaman... Çok isterim. Bir bu kadar daha çok... var zaten. Aynen. Son olarak... ...ne demek istersin? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle beni... ...burada ağırladığınız için Açık Radyoyu çok seviyoruz. Ee, ve... Umarım umut dolu barış dolu e, müzik çok seslilik evet. ve insani değerlerimizin e, önde olduğu çok sesli e, bir demokrasi evet çok sesli de bir çok yaşam sesli bir diliyorum bir müzik, ben herkese çok, evet, ve herkesi de koro müziğiyle buluşmaya davet ediyorum. Yani sağ olasın Masis sevgili dostlar bugün de Açık Radyo'da Babil'den sonranın sonuna geliyoruz. Ee, Hafta Cumartesi 15'te radyolarınızın başında yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Hepinize iyiliklerle, iyi müziklerle dolu dolu geçecek bir hafta diliyorum. Esen kalın. Bö -bö -bö -bö.